Hukuk güvenliği peşinde e, adalet nöbetleri, adalet ve vicdan nöbetleri, adalet yürüyüşleri sürmeye devam ediyor. Bu da gösteriyor ki halen ülkemizde adalet ihtiyacı nedeniyle, adaletin e, yaşama geçmesi isteğiyle e, talepler sürüyor ve buna halen daha çok ...ihtiyaç var... ...her programın başında... E, ...birlikte... ...özellikle Aynur Tuncel... ...arkadaşımız oluyordu... ilk günden beri hep sağ olsun... E, yanında oldular... ...bugün yoklar ama... ...bugün e, onunla beraber... ...ağırladığımız konuklardan... ...herhangi birisi... ...stüdyoda yok... ...ama bir konuğum var... ...o konuğu biraz sonra açıklayacağım... E, ...stüdyoda olmamasına rağmen... ...nasıl konuğum olduğunu da açıklayacağım. E, İstanbul Barosu'ndaki avukatlar... ...hatta bir gün... ...Ankara... ...Diyarbakır, İzmir... ...Eskişehir, Antalya... ...Mersin, Adana gibi... ...illerde de birçok avukat... ...adalet nöbeti tuttu. E, 20 haftayı dolduran... ...bu adalet nöbetinin günleri... Perşembe günleri saat 15:30, 16: .30, pardon, 11:30-12:30 arası ee, bu İstanbul e, adliyesi çağlayan adliyesinde başladı. Nedeni e, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili. ...30-31 Ekim'de... ...başlayan gözaltılar... ...ve arkasından Kasım'ın başında... E, ...verilen tutuklama... ...kararları... ...bu... E, ...tutuklama ve gözaltı kararlarının... ...nedeni olan Cumhuriyet Gazetesi ile... ...ilgili soruşturmalar... ...bu soruşturma sırasında... ...üç avukat arkadaşımız da... E, ...tutuklanmıştı... ...Akın Atalay, Mustafa Kemal Güngör... ...ve avukat Bülent Utku... Biz de e, avukatlar olarak 20 hafta önce, 20 Perşembe önce e, sadece bu avukat arkadaşların değil Cumhuriyet Gazetesi'nden yazdıkları, söyledikleri, haber ettikleri şeylerden dolayı Cumhuriyet Gazetesi'nin dışında yazdıkları, söyledikleri, düşündüklerinden dolayı soruşturmaya uğrayan, gözaltına alınan ...tutuklanan ve haklarında mahkumiyet kararı verilen, seçildikleri hatta seçilerek milletvekili oldukları halde... E, ...onlarla ilgili anayasada çok açık bir dokunulmazlık hükmü bulunmasına rağmen... E, ...haklarında e, soruşturma açılıp tutuklama kararı verilen ve davalar açılan kişilerle ilgili... Birçok yazar aydınla ilgili e, hukuksuzlukları e, anlatmak, farkındalık yaratmak amacıyla e, bir adalet nöbeti başlatmıştık. 20 hafta önce, perşembe günleri saat 11.30-12.30 arasında. Bununla, bu nöbetle aslında hem Çağlayan Adliyesi'ndeki hakim ve savcılar ve diğer adli... E, mekanizma e, süjeleri için hem avukatlar için hem siyasi iktidar için hem de e, muhalefet için ve Türkiye'de adaletle ilgili ilgili olabilecek her kurum ve kişiyle ilgili bir farkındalık yaratmak bir ses duyurmak için bu nöbeti e, tutmaya başlamıştık. Doğrusu burada ismini anımsamadan geçemeyeceğim. Avukat Kemal Aytaç arkadaşımızın da... ...hem e, adalet nöbetiyle ilgili çağrılar... ...hem bunun organizasyonu konusundaki emeklerini... E, ...söylemeden geçemeyeceğim. Ama bu e, nöbetin hazırlanması sırasında... ...bu çalışmalarda görev alan... Bu çalışmalarda kullanılan görsel malzemeler, işte yakalarımıza taktığımız tutukluların resimleri, onlarla ilgili yazıları hazırlayan görünmeyen birçok kahraman da vardı. Ve bu çalışma Türkiye'de adalet ihtiyacı konusunda insanlara, kurumlara, yargı mensuplarına ve siyasi iktidara adalet ihtiyacını, adaletin neden... Ee, şu anda çok ihtiyaç duyulduğunu anlatmak için çaba sarf eden bu insanların emeklerini de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bugün yirmincisi yapılan Biliyorsunuz 24 Temmuz ile 28 Temmuz arasında Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk duruşması yapıldı ve burada bazı gazeteci arkadaşlar, işte karikatürist arkadaşlar e, serbest bırakıldı, tutukluluklamaları kaldırıldı ama yine tutukluğu süren başta işte Cumhuriyet Gazetesi avukatlarından ve icra kurulu başkanı Akın Atalay e, son dönem e, Cumhuriyet Gazetesi'nin ...genel yayın yönetmeni... ...Murat Savuncu... ...yine gazeteci... ...Ahmet Kadir Gürsel... ...yine gazeteci... ...Ahmet Çık, ...bunların tutuklulukları devam ediyor... ...bu nedenle de bu adalet nöbeti... ...devam ediyor... ...bugün adalet nöbetinden sonra ki... ...son zamanlarda artık bu bir... ...görenek haline geldi... ...küçük basın açıklamaları yapılıyor... ...bu basın açıklamalarında... ...bu adalet nöbetinin neden tutulduğu, neye ihtiyaç duyduğumuz için yapıldığı konusunda küçük değerlendirmeler yapılıyor. Bu açıklamalara başta İstanbul Barosu Başkanı dahil olmak üzere, Barolar Birliği eski başkanlarından, milletvekillerinden, eski... ...Bosna Ersek İnsan Hakları Mahkemesi üyesi Rona Aybay söz gelimi e, ve hukuk hocalarından, e, kıdemli meslektaşlarımızdan açıklamalar yapan oldu. Bugün bu açıklamayı e, saat 11 ile 12.30 arasındaki nöbet sonrası açıklamayı e, eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı e, üyelerinden Profesör Doktor Duygun Yasuat yaptı. Duygun Yersuat hocamız aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nda yaptığı, sanıyorum e, rektörlüğünde yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nin Duygun hocanın bugün yaptığı açıklamanın burada e, özetini değil hemen hemen e, aynısını e, aktarmak istedim. Çünkü bu bir anlamda yeni bir e, hukuk dersi ya da adaletle ilgilenen bütün kişilerin gözetmesi gereken kriterleri ortaya koyan bir e, hatırlatma bir uyarı niteliğindeydi bu bakımdan bugün e, hukuk güvenliği peşinde koşarken hukuk güvenliğinin sağlanmasında e, etkili olan, yetkili olan söz sahibi olan ...konum alan, süje olan... ...herkese bu... O, ...basın açıklamasındaki... ...hocamızın ders niteliğindeki... Söyle, ...sözlerini aktarma... ...gereksinimi duydum. Şimdi... E, e, ...bugün özellikle... ...koca e, çağlayan... ...yani Avrupa'nın sanıyorum en büyük... ...dünyanın da ikinci mi... E, ...büyük adliye binalarından... ...ya da adliye saraylarından... ...birinin önünde... Ee, on bir buçukta başlayan adalet nömetinden sonra 11, 12 e, çeyrek geçe e, yapılan e, basın açıklamasının e, önemli bir e, yanı da vardı koca adliye sarayının önünde e, yağmur başladı duygun hocamıza ihtiyar demek istemiyorum ama e, kıdemiyle yaşıyla ...o yağmurun... ...ve esen rüzgarın altında... ...duramayacak olmasına rağmen... ...orada bir adalet... E, e, ...nöbetçisi gibi... ...bir adalet simgesi gibi... ...hiç istifini bozmadan... ...bu arada... ...bazı arkadaşlarımız şemsiyeyle onu... E, ...yağmuruna engel olmaya çalıştılar ama... ...o istifini bozmadan... ...bu açıklamayı yaptı... E, ...bu açıklamanın... E, ...özünde ve özetinde... E, ...tabii ki Cumhuriyet Gazetesi'nden... ...yola çıkan... ...bir değerlendirme vardı... ...ama... E, ...hem e, hukuk devleti... ...hem yargı... ...yargının mekanizması... ...yürütme... E, ...ve sonuçta... ...adalet... E, ...ihtiyacı... ...adaletin ne olduğuna ilişkin... ...saptamaları... ...ve e, uyarıları vardı... Şimdi bunu e, kısaca e, özetlemeye çalışacağım sayın izleyiciler, dinleyiciler. E, çünkü bu programımız açısından da tam e, yani çakışan bizim programımızın e, ihtiyacına cevap veren bir değerlendirme. Şöyle diyordu Profesör Doktor Duygun Yarsuvat, bugün Çağlayan Adliyesi'nde 20'ncisi tamamlanan adalet Nöbetinin sonundaki basın açıklamasında yağmur altında. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi adalet arayışımızdır. Niçin adalet arıyoruz? Sorusu bizlere sorulabilir. İşte karşımızda saray. Adı da adalet. Saray, saray da adalet. Niye adalet değil? Sorusu üzerinde düşünülmesi gerekir. Hocamız devam etti ama biliyoruz ki hukuk devletini oluşturan temel üç güç vardır. Yasama, yürütme ve yargı. Tüm dünya tarihi boyunca devlette egemen olan kişiler öncelikle yargıyı ellerinde tutmak isterler. Yasama ile yürütme arasında pek çekişme olmaz. Ancak yargı bu üç güç arasında dengeyi sağlayabilen en kudretli erktir. Siyasi tarihimize baktığımızda diyor hoca, yürütmeyi elinde tutanlar, tutanların yargıyı siyasal bir silah olarak karşıtlarına karşı kullandıklarını görmekteyiz. Özellikle çok partili sisteme geçildikten sonra siyasal iktidarlar kendilerini eleştiren gazetecileri cezalandırmak amacıyla hareket etmişlerdir. Bu cezaların hakimler tarafından verilmesi arzulanmıştır. Ve hakimler kullanılmışlardır. Bu arzuyu yerine getirmeyen hakimler, ya yerleri değiştirilerek, bulundukları yerden uzak illere atanarak, ya da emekliliğe zorlanarak cezalandırılmışlardır. Burada, ben kendim açısından kendim bir açıklama yapmak istiyorum. Bu dönemde bunun ötesinde hep söylüyorum ulusal ve ulusal üstü yargıç ve savcı güvencelerini sağlayan ve bizim de taraf olduğumuz ulusal üstü e, sözleşmeler metinlerde e, yargıç ve savcıların suç işlemeyeceği diye bir şey yok. ...ancak görevleri nedeniyle işledikleri suçlar dolayısıyla soruşturmaları, koğuşturmaları izne bağlanmıştır. Bizim iç hukukumuzda da böyledir. Ve bu süreçte disiplin soruşturmaları yürütülür, görevden alma, işte açığa alma, biraz evvel hocamızın söylediği gibi yerlerinin değiştirilmesi gibi bir takım önlemler de alınabilir ama... ...doğrudan tutuklamalar, doğrudan e, meslekten ihraç mekanizmaları e, o hakim ve savcılardan daha çok o ülkedeki adalete olan duyguyu zedeleyen uygulamalardır. Bu olağanüstü halde olsa, sıkı yönetim halde olsa, savaş halde olsa hakim ve savcılar için ve hatta avukatlar için uygulanan bu tür tedbirlerin ulusal ve uluslararası dokunulmazlık normlarına uygun yapılması gerekir İşte hoca burada e, bu cezalar hakimler tarafından verilmesi arzulanmıştır ve hakimler kullanılmışlardır dedikten sonra bu arzuyu yerine getirmeyen hakimler ya yerleri değiştirilerek bulundukları yerden uzak illere atanarak ya da emekliye zorlanarak cezalandırılmışlardır demişti ben de bu ıı, ilave açıklamayı koydum. Çünkü buradaki uygulama bugün Türkiye'deki bu uygulama o hakim ve savcıların güvenliğinden daha çok Türkiye'de adaleti olan hukuk güvenliğine olan ihtiyacı zedeleyen uygulamalardır. Bu hakim ve savcılar görevlerini yaparken hangi suç ile suçlanırlarsa suçlansınlar mevcut normlar içerisindeki mekanizmalar doğru ve vatandaşın, yurttaşın ...bu hakim ve savcılarla ilgili yapılan işlemleri evet yani bu böyle olmalıdır diye işlerini sindirebilecekleri bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Hoca devam ediyor. <gülüyor> Gerçek odur ki demokrasinin en büyük güvencesi yargıdır. Yürütmenin hukuka aykırılıklarına dur diyebilen tam bağımsız ve tarafsız hakimlerdir. Ben yine burada bir parantez açmak istiyorum. Çağdaş toplumlarda, demokratik toplumlarda hele iki büyük dünya savaşını yaşayan e, milletler topluluğunun bu savaşlar sonrası e, insan haklarını ve özgürlüklerini sonuçta demokratik toplumu güvence altına almak için e, yayınladıkları bir takım e, deklarasyonlar bir takım e, kurdukları kurumlar ve imzaladıkları sözleşmeler var ve bu sözleşmelerde de e, kişi hakları ve özgürlükleri e, normlarla güvenceleniyor. taraf olan devletlerin yurttaşları bu hak ve özgürlükleri ...ihlal edildiği zaman bu devlete karşı bu hak ve özgürlüklerini talep edecekler. Bunları da ulusal üstü veya uluslararası yargı mekanizmalarıyla denetleme imkanı var. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunlardan birisi. Ee, yine Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan e, insan hakları... E, ...şeysi... ...hakların, insan hakları evrensel beyanlamesini... ...denetleyen... ...mekanizmalar... E, ...sivil haklar sözleşmesindeki aykırılıkları... ...veya ihlalleri denetmeyen... ...mekanizmalar var... ...yani sonuçta ulusal ve uluslararası... ...planda hukuka... ...aykırılıkları... E, ...hak ve özgürlüklere... ...devlet tarafından yapılan ihtilalleri... ...yürütme tarafından... ...yapılan ihlalleri denetleyen... ...tam bağımsız ve tarafsız hakimler ve mahkemeler olmalıdır, diyor hocamız. Ülkemizde ise hakimlerin tam bağımsız ve yansız olmaları istenmemektedir, diyor. Bir hakim bağımsız ve yansız olduğu sürece önüne gelen olaylarda kendine herhangi bir baskı yapılamayacağından emin olarak karar verebilmektedir. Verebilmelidir. Ülkemizde ve diğer birçok ülkede yargıyı siyasi bir silah olarak elinde tutanlar, hakimlerin bu nitelikte olmalarını istememekte, bağımsızlığını her zaman ihlal, bağımsızlıklarını her zaman ihlal etmektedirler. Bağımsız olmayan bir kişiden adil karar vermesini beklemek kuşkusuz hayaldir, Üzülerek belirteyim ki, Türkiye'de yargı siyasallaşmıştır. Türkiye yavaş yavaş hukuk devleti olmaktan uzaklaşmaktadır. 1998-1999 Adalet Yılı açılış konuşmasında Yargıtay 1. Başkanı Sayın Hakim Mehmet Uygun, günümüzde rahatlıkla uygulayacağımız "Nefis bir konuşma yapmıştır." dedi hoca. Ve bu konuşmasında diyerek Yargıtay Başkanının 1998-99 adalet yılı açılış konuşmasındaki söylediği söze eee atıf yapıyor. O zaman da çok tartışıldığı bu sözcüğün ifade edildi hoca tarafından. ...demiş ki... ...dedi ki ben de hatırlıyorum tabii... ...Yakta birinci başkanı... ...vicdan ve cüzdan arasında... ...sıkışmış hakim... ...bugün bu ifadeyi... ...vicdan ve baskı arasında... ...sıkışmış hakim olarak... ...söyleyebiliriz dedi... ...Duygun Hoca... ...Duygun Hoca'nın ismini sık sık... ...tekrar ediyorum çünkü... ...stüdyoda değil ama bugün... ...bir konuğum var dedim... ...stüdyoda olmadan konuk olan... ...hocamızın adını bu nedenle sık sık... ...tekrarlıyorum. Hoca devam etti. Hukuka siyaseti sokanlar... ...kamuoyunu aydınlatmak... ...gerçekleri... ...kamuya duyurmak zorunda... ...olanlara karşı... ...yargı silahını kullanmışlardır. Bunun bir örneği de... ...Cumhuriyet gazetesi çalışanları... ...hakkında yürütülen kovuşturmadır. Tabii ki soruşturma aynı zamanda devamında kovuşturma. Tabii Cumhuriyet yazarları dışında birçok yazar, gazeteci bu silahtan çıkan mermilerle yaralanmıştır. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın 14.8.2017'de yaptığı açıklamaya göre 154 gazeteci ve medya çalışanı tutukludur. Bu 154 sayısının içinde Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve çalışanları da vardır. Halen Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Ahmet Şık hürriyetlerinden kısıtlıdır. Bu 154 sayısı demokratik bir ülke olduğunu iddia eden ülkemiz için temizlenmesi gereken bir lekedir, bir noktadır. Ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığını göstermektedir bu. Yargılanan her kişinin özellikle tutuklanmasının bir sistem olarak öngörüldüğüne şahit oluyoruz. Özgürlüğünden mahrum kişinin hakkında aylar yıllar sonra idanameler düzenlenebilmektedir. Niçin hukuka hukukta tutuklama müessesesi vardır? Kişinin bir suçu işlediğine dair kuvvetli olguların, şüphelerin hatta kanıtların var olduğu ileri sürülerek iş bu hakim işlemi yapılmaktadır. Yani tutuklama işlemi. Kişilerin hürriyetinin kısıtlanmasından altı ay ya da bir yıl sonra iddianame hazırlanması adalet açısından bir eksikliktir. ...bu durum savcılığın elinde... ...dava açabilmek için... ...yeteri kadar delilin bulunmadığını göstermektedir. Yani... ...tutuklamadan sonra... 6 ay, bir yıl sonra... ...iddianame hazırlanıyorsa diyor... ...hocamız... ...savcılığın elinde yeterli... ...delil yoktur dava açabilmek için... ...tutuklama anında diyor. O zaman... Buna rağmen savcılık tarafından kişilerin hürriyetlerinin kısıtlanması hakimden istenilebilmektedir. Hakim de bu istemi yerine getirmektedir. Neden diye sorguladığımızda karşımıza az önce belirttiğimiz baskı ve vicdan altında ezilmiş yargı mensupları çıkmaktadır. Cumhuriyet Gazetesi davasında da Akın Atalay, Kadir Gürsel, Murat Savuncu, Ahmet Çık, Güray Tekinöz, Hacı Mustafa Kart, Bülent Utku, Hakam Karasinir, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Turan Günay Haklarında 5-12 Kasım, 2016 tarihleri arasında tutuklama kararı verilmek suretiyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmışlardır. Bu arada davada sanık olarak görülen Aydın Engin ve Hikmet Aslan Çetinkaya adlı kişilerde adli kontrole tabi tutulmak suretiyle hürriyetlerinden yoksun tutulmuşlardır. Şimdi hocamızın bu basın açıklamasındaki e, açıklamalarının e, tespitlerinin e, devamını bir müzik arası vererek yapacağız. Jacques Dutron'dan İnsanlar Deli, Zamanlar Deli. <gülüyor> La petite chouchou, la la grand bichou, la en plastique, en caoutchouc, une petite chose pour faire chouchou, et qui comme Amadou. Les sont fous, les sont les Oh, Mais qui dit new? Des En il. manitou. Des portes à genoux. 94. Açık Radyoda Adaletin Bu Mu programında hukuk güvenliği peşinde koşmaya devam ediyoruz. Bugün e, 20. Si İstanbul Çağlayan adliyesinde yapılan avukatların yaptıkları adalet nöbetinden sonra e, adet e, haline gelen kısa bir değerlendirme konuşması ya da bir basın açıklamasını yapan bugün hocamız Profesör Doktor Duygun Yasuat'ın bu açıklamasını özetliyorduk veya tekrar ediyorduk. Hocamız işte Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu kalan Kasım'ın başından beri veya Ekim'in 31'inden itibaren gözaltına alınıp da Kasım'ın 5'inden e, ve 12'sinden beri tutuklu kalan e, kişilerin isimlerini saydıktan sonra bu davada sanık olarak görülen yine Aydın Engin, Hikmet Çetin Kaya adlı e, adli kontrole tabi e, tutulmak suretiyle hürriyetlerinden kısıtlanan e, kişileri ...bulunduğunu söylüyordu. Hatta açıklamada... ...önümdeki metinde olmamasına karşın... ...sözlük olarak ilave ettiği bir... ...konu daha vardı. Dedi ki aslında adli kontrol de... ...bir anlamda hürriyetlerinden kısıtlamadır. Çünkü belli bir yere gide gidememe... ...belli bir yere gidip sürekli imza verme... ...belli bir bölgeden ayrılamama şeklindeki... Ee, bu kısıtlamalarda hürriyetlerin kısıtlanmasına anlamına gelir. Bu kısıtlamalar ee, da e, hukuka uygun değildir yukarıdaki açıklamaları çerçevesinde. Duygun Yarsolat Hocam e, bu açıklamasında devam etti. Dedi ki davanın 28.7.2017'de yapılan ilk duruşmasındaki bu davada... Tutuklu olanlar ve tutuksuz olanlar bu arada adli kontrol tedbiri olmaksızın e, serbest bırakılanlar da vardı soruşturma sürecinde Bunu da ifade edelim Yani hep tutuklananları Ya da adli kontrolle e, Serbest bırakılanları söyleyerek Bu soruşturmada herkes tutuklandı Herkes adli kontrol Veya adli kontrolle e, Sınırlandı demeyelim Yani ya, bir eksiklik olmasın Bir yanlışlık olmasın e, Hem tutuklanmayı hem de Adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakılan muhasebeci e, kişilerde, muhasebeden görevlilerde vardı doğrusu. Bunların ifadeleri alındı, sorguları iddianameye karşı beyanları alındı ve dört e, gün süren e, 24, 25, 26, 27, 28 Temmuz beş gün süren duruşmadan sonra. 8 kişi tutuklandıklarından 9 ay sonra tahliye edilmiştir dedi hocam. Bununla beraber işte Akın Atalay, Kadri Gülsel, Murat Sabuncu, Ahmet Şık halen tutukludurlar ve tutukluluk süreleri 10 ayı bulmuştur. Davanın ilk celsesinde ortaya çıkmıştır ki. İddianameye dayanak teşkil edecek delil yoktur. Delilsiz olan savcı, Türk adli yargılamasında ilk defa uygulamaya konulmuş olan gizli bilirkişi olarak nitelendirebileceğimiz kişilerden, açık kaynaktan delil yaratmaya çalışmıştır. Bu kovuşturmanın ne kadar adil olduğu anlaşılmıştır. Aksini söylemek mümkün değildir. Ben de yine bir burada parantez açmak isterim. Kamuoyu Ergenekon davaları ve Keceke davaları dediğimiz siyasi davalar sürecinde e, gizli tanık deyimiyle gizli tanık olayıyla tanıştı. ...aslında buna ilişkin... ...ihtiyaçları karşılamaya yönelik... ...bir... ...yasa düzenlemesi yapıldı... ...yani hangi hallerde gizli tanık... ...dinleneceği... ...hangi hallerde... ...gizli tanığın güvenliğinin nasıl alınacağı... ...bu gizli tanığın duruşmada... ...dinlenilmesinin ya da... ...tanık olduğu için... ...gördüğü ya da bildiği şeyleri anlatmasının nasıl sağlanacağına ilişkin yasal düzenleme yapıldı. Bu gizli tanıkla ilgili çıkan birçok e, yani e, kamuoyunu da güldüren uygulamalar sonra e, herkes tarafından bilinir hale geldi ve bu gizli tanık uygulamasının yasal bir düzenleme olmasına rağmen e, riskleri, mahsurları problemleri de görüldü. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin bu soruşturma dosyasında ben de işte 42 yıllık avukatlık hayatımda e, bu gizli tanıkla ilgili yasal düzenlemeden sonra ilk defa bir gizli bilir kişiyle karşılaştım. Bu bilir kişi ismi belli değil ama dosyaya açık kaynaklardan bir değerlendirme yapmış ve sonuçta. ...Cumhuriyet Gazetesi yazarlarını... ...gazetecilerini... ...suçlu göstermiş. Üstelik bu... ...gizli bilir kişiyle ilgili... ...gizli tanık dinlenmesi... ...ve hangi hallerde... ...gizli tanık dinlenip... ...bu gizli tanıkların nasıl... ...korunacağı, bu gizli tanıkların... ...duruşma, muhakeme... ...faaliyetine nasıl katılacağına... ...ilişkin bir... ...yasal ya da yönetmelik... ...niteliğinde bir düzenleme... ...olmamasına karşın... ...böyle bir uygulama var... E, ...dosyada... ...hocamız buna işaret etti... ...ve dedik ki... E, ...Türk Adli Yargılaması'nda... ...ilk defa uygulamaya konulmuş olan... ...gizli bilirkişi olarak... ...nitelendirebileceğimiz kişilerden... ...açık kaynaktan... ...delil yaratmaya çalışılmıştır... ...bu koğuşturmanın ne kadar adil olduğu da böylece anlaşılmıştır. Bunun aksini söylemek de mümkün değildir, dedi Duygun Hocamız. Duygun Yasolat Hoca son olarak bizler, ülkemizin kuvvetler ayrılığının tam sağlandığı siyasi bir sisteme sahip olmasını istiyoruz. Bunun için hukuki mücadele etmeliyiz. Kişinin özgür olması büyük bir mutluluktur. Her istediğini söyleyebilmesi, kamuoyunu aydınlatması ve kendisine önceden mevcut olan objektif kuralların uygulanabilmesi arzu edilen hukuk devletinin temelidir. Yargıyı siyasallaştırarak Adalet çatısının çöküşüne sebep olanlar bilmelidirler ki tarih, insanlık ve vicdanları kendilerine hesap soracaktır. Duygun Hoca yağmur altında bunları söyledi ve konuşmasını bitirdi. Duygun Hoca'nın bir paragraf önce aktardığım, bunun için hukuki mücadele etmeliyiz. Kişinin özgür olması büyük bir mutluluktur dedikten sonra her istediğini söyleyebilmesi, kamuoyunun aydınlatması ve kendisine önceden mevcut olan objektif kuralların uygulanabilmesi arzu edilen hukuk devletinin temelidir demişti. Biz de Adaletin Bu Mu programında baştan beri devletin hukuk güvenliğini sağlarken önceden belirli olan objektif kuralların kamuoyunu ve idare edilenleri yurttaşı şaşırtmayacak bir şekilde ve ihtiyaç olduğu kadar değiştirilebileceğini daha önce konulmuş kuralların aksine o kurallara aykırı uygulamalarla Hukuk güvenliğinin e, sağlanamayacağını, kişilerin de devlet tarafından konulmuş bu kuralları, anayasa olabilir, yasalar olabilir, yönetmelikler olabilir ve yargı uygulaması olabilir. Bunları bilerek neyin suç, neyin suç olmadığını, neyin ona haklar kazandırdığını, neyin ona borçlar yüklediğini bilerek davranması ...imkanının... ...sisteminin... ...hukuk güvenliği getiren bir sistem... ...olduğunu baştan beri... ...söylemeye çalışmıştık. Hoca... ...Cumhuriyet Gazetesi... ...gazetecileriyle ilgili... ...ve... ...Türkiye'deki diğer... ...tutuklu... ...işte 154'ü tamamlarsak... ...gazetecilerle ilgili... ...aydınlarla ilgili... ...yazarlarla ilgili muhaliflerle ilgili yargı uygulamasının siyasal soruşturmalar niteliğinde olduğunu ve yargının böylece siyasallaştığını ifade etti. Biz de diyoruz ki aslında siyasi davalarda yargının siyasallaşması ve kararların siyasallaşması, siyasi cinayetlerden farklı değildir. Hukuk ihtiyacı, adalet ihtiyacı objektif olarak kurulan, konulan normların sonraki zamanlarda yurttaşın bu eylemlerinden ve davranışlarından sonra ne gibi bir hukuki yaptırım ya da düzenlemeyle karşılaşacağını bilebileceği bir sistemi hukuk güvenliği sağlayan sistem olarak kabul edersek, bunun tersi olan siyasi e, iktidarın, yürütmenin hatta yasama meclisinin bu denetimleri yapan yargıyı etkileyerek hukuki değil siyasi kararlar vermesinin de siyasi... ...cinayetler niteliğinde... ...olacağını söyleyebilmeliyiz. Aslında bizim ülkemizde de... ...dünyadaki birçok ülkede de... ...yargının siyasallaşması... ...ya da hocamızın da söylediği gibi... ...yürütmenin... ...yargıyı etkileyerek... ...ya da yargıyı işlevsiz kılaraktan... ...kararlar çıkarmaya çalışması ki... ...bunları hakim eliyle yaparak hakim kararıyla uygulayarak bir meşruiyet kazanma gereksiniminden doğuyor bu e, yargının ve yargıçların siyasallaşarak hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması sonucunu getirmiştir o kadar e, hukuk güvenliğini ortadan kaldırmıştır ki bana göre bu tür kararlar siyasi Cinayetlerle eşdeğerdir. Bizim tarihimizde istiklal mahkemeleri döneminde verilen kararları, sık yönetim mahkemeleri döneminde verilen birçok kararı, hatta yasa da mahkemesi tarafından verilen kararları verilmiş kararı, yine olağanüstü daha önceki olağanüstü hal döneminde verilmiş kararları bu kararlar içerisindeki adaletsizlikleri bir siyasi cinayet olarak nitelememek mümkün değildir. Dünya tarihinde de biliyoruz ki hemen aklıma gelen Sakko ve Vanzetti yargılamaları. Oradaki iki İtalyan mültecisinin veya mülteci değil de İki İtalyan göçmeninin Amerika'ya, İtalya'dan giden yerleşen göçmenin bir e, gaspla, bir cinayetle suçlanarak e, sonunda ölüme mahkum edilmeleri e, dünya siyasi yargı tarihinin önemli örneklerinden biridir. Orada o dönemde e, iyi İngilizce bilmeyenlerin bile suçlandıkları bir dönemin yaşandığını görürsek, düşünürsek e, bu e, İngilizceyi veya Amerikan İngilizcesini iyi bilmeyen iki insanın aslında e, çalıştıkları fabrikadaki işçi hakları ile ilgili mücadeleleri gerçek olmasına rağmen Başka gerekçelerle onların yapmadıkları bir gasp ve cinayet suçlamasıyla yargılandıkları e, ve bu yargılamanın hukuktan uzak siyasi iradenin isteği üzerine yapıldığı gerçeğini gördüğümüzde e, sonuçta ölümle biten e, bir e, yargılama e, yargıç eliyle bağımsız olmayan siyasal bir yargı kararıyla işlenen bir cinayettir. Yine Amerika dediğimiz zaman hemen aklımıza gelecek ve hiçbir zaman da aklımızdan çıkmayan e, işte meşhur e, iki e, insanın e, Sovyetler Birliği'nden e, atom bombasının sırlarını e, Sovyetler Birliği'ne sattığı devlettiği söylenen iki insanın elektrikli sandalyeye gönderildikleri dava ki bu da Amerika'da işte antikomünizmin çok yükseldiği meşhur McCarthy döneminin döneminde geçen bir yargılama. Bu yargılamada da önceden verilmiş bir karar ...ve elektrikli sandalyeyle... ...sonuçlanmış bir siyasi... ...karar. Fransa'da... ...Dreyfus... ...Dreyfus yargılamaları... ...o dönemde de... ...Fransa'da antisemitizmin... ...çok yükseldiği... ...bir... ...Yahudi aleyhtarlığının... ...yükseldiği bir dönemde... ...başarılı bir asker olan... ...Dreyfus'un... ...yine... Ajanlıkla, vatan hainliğiyle yargılandığı bir e, siyasi davayı e, hatırlarız. Bu davanın e, sonucunda e, işte ordudan atılmış, cezalandırılmıştır ama e, büyük bir e, toplumsal mücadeleyle e, ve aydınların e, Fransız düşünürlerinin e, vicdanlı Fransız e, e, siyasetçilerinin hatta e, mücadeleleriyle sonradan karar değiştirilmiş ve e, gerçek sorumlunun e, işte ajanlıksa bu e, bu işleri bu bilgileri e, başka ülkenin devreden kişinin kim olduğu da ortaya çıkmıştır. Ee, yine işte e, Hitler döneminde e, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler'in e, seçim öncesi Mart sanıyorum e, kendisini güçlendirmek için e, ünlü Reichstag binasının e, yakılması e, ve arkasından başta Bulgaristan e, Komünist Hareketi'nin liderlerinden olan George Dimitrov dahil birçok e, komünistin, sosyalistin, aydının, e, gazetecinin tutuklandığı ve özgürlüklerin sınırlandığı bir e, yargı e, siyasal Yargı sürecine tanık oluruz. Raştak e, meşhur Raştak e, davası da bu davalardan biridir. Saymakla bitmeyeceğini düşündüğüm bu davaların sonucunda verilen siyasi nitelikli kararlar, yani siyasi iktidarın bu yürütme olabilir. ...yasama organı dahi olabilir... ...ama siyasi gücü elinde... ...bulunduranların baskısıyla... ...bağımsızlıkları ortadan kaldırılmış... ...veyahut da kendilerini... ...böyle... E, ...nitelendirerek kendi... ...bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını yitirmiş... ...hakimlerin... ...oluşturduğu mahkemeler eliyle... ...verilen siyasal kararlar... ...siyasal cinayetlerle... ...eş... E, ...değerdir. E, bu arada şeyi biraz evvel bu Amerika'daki e, işte atom bombasının Sovyetler Birliği'ne satıldığına ilişkin davayı söylerken birdenbire e, isimleri söylemediğimi anımsadım. Meşhur Rosenbergler davası, Ethel ve Julius Rosenberg'lerin davası. E, hatta o kararın infaz edilmesiyle ilgili de çok enteresan bir şeyi anımsıyorum. E, bu elektrikli sandalyeler genel olarak Erkekler için yapılmış bir kadının elektrikli sandalye da e, infazının, e, ölüm infazının e, yapılabileceği düşünülmediği için kadına uygun bir elektrikli sandalye bulunmadığı için güçlük ve zorluklarla Ethel Rosenberg'in elektrikli sandalye infazı da erkekler için hazırlanmış olan ...sandalyada infaz edilmiştir. Ama sonuçta... ...zaten... ...karar verildiği anda... ...siyasal bir cinayet işlenmiştir. Yine biz... ...avukatlar hep şeyi... ...söyleriz, bu tür davalardaki... E, ...hakimlerin... ...sonucunu... E, ...hatta Galile davasını da... ...söyleriz, Galile'nin işte... E, ...yargılayan... Yargıçların ismini kimse bilmiyor ama Galile halen yaşıyor diye. Bunları söyleriz. Ee, sonuçta siyasal e, cinayetler siyasal e, yargı kararlarıyla eşdeğerdir veya siyasal kararlar siyasi cinayetle eşdeğerdir. İnsanlık tarihi bu acı e, kararları yaşamıştır ve bu kararlar yargıç eliyle mahkemeler eliyle verildiği için hukuk tarihinin kara sayfalarında e, hep e, gözümüzün önünde e, olmalıdır. Biz de diyoruz ki bugün eğer e, hukuk konusunda yanlışlar varsa bugün yargının işleyişi konusunda yanlışlar varsa bugün yargının verdiği kararlar konusunda bu kararların hukuki değil, siyasi olduğu konusunda yaygın bir kanaat varsa ve bu nedenle insanlar adalet yürüyüşüne çıkıyor. Adalet ve vicdan nöbeti tutuyor. Adalet nöbeti tutuyor ise bu süjelerin bu süceleri baskı yapan siyasi mekanizmaların, iktidarın tarihteki bu acı kara örneklere bakaraktan e, kendilerini düzeltmeleri, bu ülkenin İnsanları için ve bu ülkenin geleceği için e, yaşamsaldır diyoruz. Şimdi yine bir müzik arası Bob Dylan'ın şarkısını e, yorumlayan Vio Farkature, Julia Sterling'den Savaş'ın Ustaları. ne 94.9 Açık Radyo'da, Adaletin Bu Mu Dünya programındayız. Öncelikle unutmadan, bugünkü programımızdaki müzikleri... ...bana hazırlayan... ...seçim hakkı sağlayan... E, Santa Urgan'a çok teşekkür ediyorum. Tabii ki, bugünkü Adalet Nübeti'nde... E, ...bu basın açıklamasıyla hukuktan söz eden veya hukuka ihtiyacı olan yargıç, savcı, siyasetçi, avukat, kim varsa onlara fakültede okuttukları dersleri, söyledikleri sözleri, koydukları kriterleri bir kere daha hatırlatan profesör Duygun Yarsuat hocamıza da teşekkür ediyorum yine. E, yargıçların savcıların hatta yani soruşturma ve kovuşturma e, süreçleri içerisindeki yargılama süze, sücelerinin hem e, siyasi iktidardan baskı görmesi hem de kendilerini böyle bir baskı altında hissetmeleri halinde e, verilen kararların e, hukuki değil siyasi olacağını, hatta sonuçta siyasi cinayetle eşdeğer kararlar çıkabileceğini, mağduriyetlerin çok büyük olabileceğini, sonuçta da bu e, hukuk devleti olma iddiasındaki bir toplumda hukuk güvenliğinin ortadan kalkacağını söyledik. Ama yargının bir başka kurucu unsuru ve süceleri var. Onlar da avukatlar. Avukatların savunma örgütü yani hak arama özgürlüğünün temsilcileri olan avukatların örgütü Baro ve Barolar Birliği Baro ve Barolar Birliği'nin de bu süreç içerisinde hem yargının siyasallaşmasını önlemek hem bağımsız ve adil bir karar verebilmek konusunda çaba sarf etmeleri gerekir çünkü yakın bir zamanda Yeni bir adli yıla giriyoruz ve adli yıl için baroların, Barolar Birliği'nin de hukuk güvenliği için çaba sarf etmelerini diliyorum. Ee, başka bir programda hukuk güvenliği için Adaletin Bu Mu Dünya programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Adaletin Bu Mu Dünya